Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Tevrat, Tevrat ve İncil tahrip edilmiş miydi? E, Kur'an-ı Azimüşşan'da bunun cevabını zaten veriyor. يُحَرِّفُونَ ee, kelime عَنَّ مَوَاطُعِهِ Başka bir yerde يُحَرِّفُونَ kelime min بَعْدِ مَوَاطُعِهِ Yani bunlar kelimeleri tahrif ediyorlardı diyor. Anlaşılıyor ki ta bunlar kendi kitapları indiği esnada kitapları tahrif ediyorlar, kelimeleri tahrif, ed tahrif ediyorlar ve hı hı. kelimeleri olduğundan farklı anlamları, manalarda kullanıyorlar. Yani değil Kur'an-ı Kerim'in indiği zamanda kendi kitaplarının indiği esnada var olduğu zamanda bile bunlar kendi kitaplarını tahrif ediyorlardı. Evet. Dolayısıyla tahrip edilmişti Var, yani. Evet.